Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği Programı. Bugün Ümit Altaş arkadaşımızın da katılacağı bir programda ama onun bir aile kaybı nedeniyle katılamadığı programı Haluk inanıcı arkadaşımızla yürüteceğiz aslında bir önceki programda yine adalet, hukuk yargı 2023 yılına ilişkin hukuk ve yargıda iyi temennilerimizle başlamıştık bir anlamda bu günkü programımızda bu dileklerimizin devamı niteliğinde. Ama hemen yine olumsuz kararlar geldi. Adalet arayışının çok ciddi bir takım ihtiyaç duyulacağı olaylar yaşandı. İşte Şebnem Korur Fincan Türk Tabipler Birliği'nin ayın 11'indeki duruşmasında 2 e, yıl 8 ay 15 günlük bir ceza verildi ve tabi burada hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı yok e, ve tahliye edildi e, terör örgütü mücadelesi yapma suçlamasıyla yargılanmıştı e, bir hekimin e, yemin eden bir hekimin e, hekimlik sorumluluğuyla söylediği bir Açıklama ve bir uyarı aslında suç olarak göründü. Şimdi bu insanın adalet duygularını inciten ve işte terör örgütü propagandası dediğimiz 3713 sayılı yasanın terörle mücadele yasasının 7. maddesine göre bir ceza bu. Ama bu, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili dün başka bir şey bugün başka bir uygulama bugün derken yani 5-6 yıldır hatta biraz daha 10 yıldır 15 Temmuz öncesi de dahil olmak üzere farklı uygulanıyor herkes bunu istediği gibi yorumluyor oysa hukuk güvenliği yurttaşın söylediği yaptığı eylemi konusunda işte başta anayasa, ulusal üstü hukuk, yasalar e, ...ve hatta... E, ...işte borçlar hukuku medeni kanun... ...işte e, tapılama kanunu... ...fikir ve sanat eserleri yasası... E, Sınai haklar yasası... ...bütün bunlarla ilgili... E, ...düzenlemelerin... ...kendisine hangi yükümlülükleri... ...veya kendisiyle ilgili... ...nasıl hakları sağladığı... ...hangi yaptırımları getirebileceği... ...konusunda... E, tartışmasız bir e, bilgisinin ve uygulamaya yönelik inancının olması lazım. Bu, bu duyguyla insanlar yaşadıkları zaman hukuk güvenliğini e, hissedebilirler. O, o toplumda hukuk güvenliği olduğu zaman da huzur olur, mutluluk olur. Kişilerin o toplumda yaşama sevinci olur. Bunun kalmadığı zamanlarda da biz bir yolculuğa çıkıyoruz tekrar. Hadi bakalım hukuk adalet ve adaletin temeli olan vicdan, bunları insanlar nasıl konuşmuşlar, nasıl tartışmışlar, bunları aramaya çıkıyoruz. Ve 2022'nin sonunda işte bir Ülk Ocakları Derneği eski başkanı Sinan Ateş'te öldürüldü. Bu bir siyasi cinayet ve hep siyasi cinayetlerin, ee, o toplumdaki hukuk güvenliği ve toplumun huzuru açısından çok yaşamsal olduğunu hep söyledik. Bu öldürülen kişi Hıran olabilir bu öldürülen kişi e, Uğur Mumcu olabilir bu öldürülen kişi işte e, başka, Hablemitoğlu olabilir kim olursa olsun bu siyasi cinayetler toplumun huzurunu ...kaçıran, toplumun... E, ...bütün... E, ...şeylerini bozan, dengelerini bozan... ...cinayetler... ...tabii ki bu cinayetler... ...adil bir şekilde... ...aydınlatıldığı zaman... ...bu... E, ...dengesizlikler ve bu... ...huzursuzluklar, toplumdaki güvensizlik... ...olayı... E, ...birazcık daha... E, ...tedavi edilmiş olur, yoksa... E, ...failin, gerçek suçluların... ...ortaya çıkması... O suçtan zarar gören kişinin ve onların yakınlarının e, suçlulardan intikam almasını sağlayıcı bir işlem ve mekanizma değildir. O toplumda güvenliği, hukuk güvenliğini ve huzuru sağlayıcı, toplumda insanların mutlu olmasını sağlayıcı bir faaliyet olmalıdır. Adalet ve adaletten ee, adaletin yaşama geçmesinden kaynaklanan hukuk güvenliğinin ihtiyacı budur ee, dileriz ki Tabii ki biz e, bu programlarımızda e, diyelim Sinan Ateş'in neden öldürüldüğü buradaki dosyalar ifadeler bunlar gibi e, kriminal detaylarla uğraşamıyoruz yani bu, buna imkanımız yok çünkü e, haftanın 7 gününde 24 saatinde bunları konuşsak, Türkiye'de yaşanan bu tür konuları e kriminal vakaları, suç vakalarını bitirme imkanı olmaz. Genel çerçevesiyle işaret ediyoruz. Yani diyoruz ki mesela siyasi cinayet e, işlendiği zaman devlet bunu bir an evvel aydınlatmalıdır ve devlet suçluları, sorumluları e, gerekli şekilde cezalandırma mekanizmalarını e, yürütmelidir. Tabi bunun için acelecilik de değil. Yani olağan süreçler içinde yürütmelidir ve bu soruşturmaları bağımsız tarafsız ve adil savcılar, bağımsız tarafsız savcıya bağlı kolluk güçleri ve sonuçta da bağımsız tarafsız ve adil bir yargı sistemi, yargıç ve yargıçlar yürütüp sonuçlandırmalıdır, sorunu çözmelidir. Şimdi bu nedenle biz yine yani adalet arıyoruz, hukuk güvenliği arıyoruz. Toplum nasıl huzura ve güvenliğe kavuşur? Bunun için gene böyle <gülüyor> Geçenki programda, önceki programımızda böyle bir giriş yaptık ama doğrusu biraz daha derinlere gitme ihtiyacıyla bu konuda çok ciddi çalışmalar yapan avukat arkadaşımız Haluk İnancı'yla ikinci programı bugünkü programda sürdürme kararı verdik. Haluk İnancı sağ olsun. Zaman ayır geldiler. Haluk'cum hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, zaman ayırdığın için tekrar teşekkür ediyoruz. Ee, tarihin derinliklerine gittiğimizde de yani hukuk, adalet, e, hukuk güvenliği, yasalar, hatta yani e, şimdi senin konuşacağın döneme ilişkin, mitolojik döneme ilişkin, tanrılar var, yarı tanrılar var. Bunlar da aslında bizim bildiğimiz insanlar gibi yiyor, içiyor, geziyor, aşık oluyor, evleniyorlar, boşanıyorlar. Hatta bazılarının arasında kavgalar var. Fakat bu tanrılar sonuçta hepsinin de e, uymak zorunda olduğu kanunlar var o dönemde bile. Bunların hepsi ben tanrıyım, ben yarı tanrıyım, istediğim her şeyi yaparım. Belki diyorlar da Onları sınırlayan kanunlar var. Biz işte yıllar geçti, çağlar geçti. Sadece kanunların değil, kanunların evrensel değerleriyle hukuk kurallarının e, hayata geçmesini istiyoruz ve bu hukuk kurallarının herkesi, yani yurttaşlar olduğu kadar yönetenleri hatta yasama olduğu kadar yürütmeyi, yürütme olduğu kadar yargıyı da bağlaması gerektiğini söylüyoruz bu hukuk kurallarının. Şimdi e, tarihin derinliğine indiğimizde adalet ve adaletle ilgili e, kişiler, gruplar, düşünceler, sistemler neler onlarla ilgili bize bir şema lütfen. Şimdi senle geçen sene yaptığımız adalet tanrıçaları bizi aldatıyor mu diye bir e, e, o programda e, bu tanrılar mevzuna girmiştik aslında tanrılar bize mitolojik dönemin e, tanrı nezdinde bir kavramsal tartışma imkanı da sunuyor idi hatırlarsan e, dinleyicilerde hatırlarsa e, temisin ilahi evrensel adaleti temsil ettiğini e, Dike'nin ise sitedeki somut politik e, adaleti temsil ettiğini konuşmuştuk. Oraya fazla girmeyeceğim. İzleyici, da... İzleyicilerimizin çoğu biliyor ama işte bu temsil dediğimiz zaman hep aklımıza gelen e, adliyelerin girişinde gözü bağlı, ellerinde terazi olan e, bir şey e, söyle. Tartışmalı bir konu aslında yani o konuda... Bir, bir, bir heykel... Ve geçenlerde bir, bir söylemeyeceğim şimdi burada bir adiyenin önündeki e, bu heykel dışarıda yani e, kapalanın dışında fakat elindeki terazi rüzgardan dağılmış alt üst olmuş falan birdenbire dedim ki ya bu ...acaba bizim şikayet ettiğimiz... <gülüyor> ...adaletin alt üst oluşuyla... ...ilgili bir şey mi... ...metafor mu diye... ...çünkü onu mesela o adliyenin... ...ismini saysam şimdi oradaki... ...savcı ve şeyle hiç... ...böyle bir amacı olmayan... ...savcı ve idarecilerle ilgili... ...çok olumsuz düşüncelere... ...sevk eder. Evet, Tems ile ilgili... ...böyle evet, bir temiz, heykel. E şimdi o heykelin temiz heykeli olarak... ...bize <gülüyor> tanıtıyorlar ama... E, o heykelin temiz heykeli olması mümkün değil gibi geliyor bana. Çünkü tanrıça temiz, gözleri bağlı olmayan bir tanrıça aslında Titan Zeus'un halası mertebesinde bir şey. Bunu bahsetmiştik aslında o söyleşimizde. Gündelik adaleti dağıtan dikedir. Şimdi eğer bir heykel konacaksa addelerde politik gündelik adalet dağıtılır. Ee, o dikenin heykeli olmalı işte elinde terazi var mı ee, evet e, yani bir ölçü aleti olabilir elinde nitekim e, George Thompson e, ünlü eserinde bize böyle bir e, adı metron olan bir ölçüden bahseder e, tanrıçanın elinde olduğunu e, metron ölçü metrede muhtemelen oradan gelen bir şey ee, hadi onu terazi olarak varsayalım ama gö göz bandını ben çözebilmiş değilim çünkü antik dönemde gözü bağlı bir e, yani o döneme yansıyan bir heykel bilmiyorum. Şimdi buraya fazla girmek istemiyorum orayı yeterli. Kadar ben konuşmuşum. orada orada bu <gülüyor> bu şeyle ilgili e, bir şey söylemek istiyorum. Aslında e, niyet iyi bir niyet çünkü yar e, uyuşmazlığın taraflarının kim olduğunu görmeden ...karar vereyim... Verme, ...veren bir... E, ...tanrı... ...tanrı diye, niye gözünü bağlar... E, ...tanrı hayır, insan mı ki... Yani, şey ...baksın, işte, bakınca ayarı kaçsın... Ama yani. bu, bu, bir, ...bu bir şey... ...simge metafor... ...ama tabii ki... E, ...adaleti sağlayacak olan... ...yargıç... ...veyahut da tanrı neyse... ...asıl birçok şeyi görmeden... ...birçok şeyi bilmeden... İşte karşıdakinin suçlu olup olmadığını hissetmeden e, yani adil bir karar verebilmesi çok mümkün değil. Ama bu, bu, bir, bu bir, bence metafor diye düşünüyorum. Orada fazla durmayalım çünkü evet, başka şeyler e, önemli şeyler, şeyler söylemek var. istiyorum ama madem hani mitolojiye girdik mitolojide. Ee, ...bize bugünkü adaletle ilgili yol, yol gösterici olabilecek, bugüne kadar da fazla üstüne durulmamış e, bir şeyden e, bahsedeceğim. E, bu temiz dediğimiz tanrıçanın e, çocukları var. Bir kader tanrıçası diye, muharalar diye e, bir grup var, o, ona girmeyeceğim. Ama horalar dediğimiz e, tanrıça, üç tane tanrıça ki dike bu üç tanrıçadan birisidir. ...bu diğer iki tanrıça... E, ...ihmal edilir... ...aslında... E, ...temisin Zeus'tan üç çocuğu doğar... E, ...horalar olarak... ...birisi tanrıça dike... ...gündelik pratik site adaletini... ...yönetir... E, ...diğeri tanrıça... ...önomya... E, ...düzeni ve düzensizliği... ...ya da iyi düzeni ...ya da yasayla yönetilen... ...toplumu simgeler... ...yani iyi düzen tanrıçası... ...aslında ee, o idarenin... ...tanrıçası gibi sanki... ...bence Yürütmenin... o, öyle şöyle söyleyeceğim... yüzmeden ziyade tanrıça... İrene de üçüncü tanrıça... ...barış tanrıçası... ...şimdi bu bize neyi gösteriyor... ...mitolojik dönemde bile... ...adalet kelimesi... ...öyle salt hukuki... ...salt böyle... ...bir tanrıçaya... ...tek tanrıçaya bırakılacak bir konu değil... ...bir kere temisin yani adalet tanrıçası ile evrensel adalet tanrıçası temisin üç çocuğu adaletle ilgili üç çocuğu. Dolayısıyla bu adaletin üç paydası var. Birisi gündelik sitedeki adaleti sağlayan dike. Diğeri önömya iyi düzen. Yani o dönemde bir sitede iyi düzen nasıl sağlanır? Yasayla nasıl düzenleyeceğiz? Sorusunun tartışıldığını gösteriyor bize üçüncüsü de barış yani barış olmadan iyi düzen olmadan adalet konuşulamaz demek bu ya da e, e, bunlardan birinin eksikliğinin o üçlü adalet saçayanın e, aksak olduğunu gösterir yani hepsi dönmesini engeller evet Hesiyedosta e, bunu ilk kaynağını buluyoruz yazılı kaynak olarak e, onun e, bugüne intikal eden eserinde e, görüyoruz Dolayısıyla mitolojik dönemde de tanrısal düzen Hesiedos'ta değişmiş. Yani ilk dönem biraz daha ahlaksız sanrıların her istediğini yapan, yasayla bağlı olmayan bir dönemdir belki e, Homeros dönemi. Sadece aristokratlar arasında eşitlik adalet vardır. E, e, aristokratların içinden birisi de şeyi temsil eder. E, hepsini temsil eder. İşitlerden biridir. O anlamda bir adalet var ama genelde e, halk, yağmacı, halk için yok. Halk. yağmacı toplumun ki Atina o zamanlar yağmacı bir toplumdur. Gelip işte Troya'yı yağmalarlar. Dolayısıyla tanrıçetemiz aslında yağmacı bir düzenin tanrıçası. ilerleyen zamanda bir asır sonra dostla birlikte adaletin ciddi olarak tartışıldığını, emekçi çiftçi sınıfının kutsandığını önem verildiğini çünkü pratik olarak da gündelik hayatta çiftçilik ve emek önem kazanmaya başlamaktadır. Dolayısıyla bir bu üç ayak olduğuna işaret ediyor bize bir de e, Hesiodos bize adaletin pratik insan ilişkileriyle bağlantısını kuruyor. Yani adalet soyut biraz sonra değineceğim böyle felsefi bir kavram. İşte düşünce cimnastiği yapalım diye icat edilmiş bir kavram değil. E, toplum içerisinde sokaklarla yeni doğan... çiftçi sınıfı, gelişen çiftçi sınıfı... zanaat sınıfı... E, ticaretle, zeytinyağı ve şarapla... zenginleşen... E, halkın, yani demosun... E, e, arasındaki... çatışmayı... ve onun uzlaşmasını... E, ifade eder Hesiodos. Dolayısıyla mitolojiden de çok öğreneceğimiz şey var. Özellikle bu üçlü saç ayağına... E, bir dikkat çekmek istedim. Şimdi... Konumuz mitolojiye girmek değildi onu önceki programımızda tartışmıştık. Şimdi biz adalet deyince nasıl bir kavramla karşı karşıyayız önce onu konuşalım. Yani Adalet böyle felsefi bir konumudur siyasi bir konumudur nedir Adaleti bir kere nasıl tartışacağız? İsterseniz son okuduğum kitaptan Adalet tutkusu isimli kitabın başında aktarılan bir paragrafı okuyayım bize aslında giriş için yol gösterici olacak. Ee, sonra da Yunan e, felsefesinde bu konu nasıl şey yapılmış vaktimiz ölçüsüne başlıklarla değinelim. Şöyle diyor e, e, adalet tutkusunda başka üçüncü bir şahıstan aktarılan paragrafta her devrim her savaş her hükümet e, e, darbesi adalet adına gerçekleştirilmiştir. Garip olan şudur ki yeni düzen taraftarları da Eskiyi savunanlar gibi adaletin yerini bulması için dua ederler. Tarafsız bir ses adil bir barışın gerekliliğini duyurduğunda da savaşanların tümü onaylar bunu ve adil bir barışın ancak düşman yok edildiğinde gerçekleşeceğini söyler. Her biri kendi haklı ve karşısındakini haksız çıkartacak bir adalet kavramını savunur. Karşıtlar hep adaletin kendi yanlarında olduğunu söyler ve bunu kanıtlamak için de elinden geleni yapar ve birdenbire insan bu fikre bağlanan anlamların akıl almaz çokluğunu, bun, bunun kullanımının neden olduğunu neden olduğu garip karışıklığı fark eder şimdi aslında adalet e, kavramı böyle baktığımızda bize hiçbir şey anlatmayan bir kavram e, çünkü herkes e, kendisinin adaleti temsil ettiğini savunan ya da kendisinin haklı olduğunu e, savunduğu kendisinin bir dünyada, haklı olduğun o, kendisinin olduğunu savunduğu bir dünyada e, ...adaleti konuşmamız... ...ya da kavramın bir içi boş kavrama... dönüşüyor. İsterseniz i̇şte... orada... ...bir şey söyleyeyim. Hakikaten bu çok önemli bir konu. Şeyde... ...Morist de, de e, ...diyor ki... ...bir Rus hukukçusuna atıf yaparak... ...insan bir şeyi... ...yapmaya kalkmaya görsün... ...yani hakkım bu benim diye... ...mutlaka bir meşruiyet... ...nedeni bulur. Evet. Acaba... Acaba bu, bu kadar yuvarlak ve herkese göre değişen bir şey midir? Şimdi e, biraz sonra belki işte bağlantı kurmaya çalışacağız. Tabi adalet o zaman hiç adalet konuşmayalım mı? Yani bu söylediğimiz e, değil. Şimdi kademe kademe oraya geleceğim. E, şimdi e, peki adaleti böyle e, amorf haline getirebilecek bir kavramsa biz ona nasıl bakacağız ya da nasıl bakmalıyız? Bir kere adalet ...tıpkı insan hakları gibi hukuki bir kavram değil. Avukatlar mesela adalet işte hukuk talebinin böyle somut hukukla ilgili olduğunu düşünürler. Haklıdırlar da bir ölçüde somut gündelik hayat anlamında. Ama adalet kavramı bir kere öncelikle hukuki değil siyasi bir kavram. E, siyasi bir kavram olduğu andan, andan itibaren de ideolojik bir kavram. Dolayısıyla demin bahsettiğimiz e, gruplar, kişiler adaleti kendi yanlarında olmasını isterken aslında siyasi bir hak talebinde bulunuyordur. Yani siyasi tek, dediniz, ideolojik dediniz bir kavram dediniz. Evet, yani, e, Amorf değil. Amorf yani, değil, şey, değil. Sadece hukuk değil. Sadece değil. Evet. Hukuk da içerir. Ve, siyasi değil. Bu nedenle de ideolojik bir kavram. Ben Çünkü, bir şey ilave edebilir miyim? Sonra tabii. söyleyeceğim bunu. Ve de insani bir kavram. E, tabii, Onu sonra söyleyeceğim. Peki. Şimdi e, bu e, üç kavram, e, üç e, e, ...kökeni, bileşimi olan... ...kavramı nasıl düşünmeye başlayacağız ki... ...bize, bizim amacımız ne... ...niye adalet istiyoruz... ...mutlu, huzurlu, sanki bir toplumda... ...geleceğimizden emin, çocuklarımızın geleceğinden emin... ...bir toplumda yaşamak istiyoruz bizim için... ...adalet bu kadar basit... ...ama adalet talebinin şekillenmesi... ...herkes de böyle istiyor... ...işte biraz sonra... ...antik Yunan'da böyle ana başlıklarına değineceğim... ...felsefe okulları da bunlarla uğraşmış... ...yani o zaman felsefe ne... ...yani niye biz felsefeli e, bir program yapıyoruz ya da felsefede adalet nasıl e, e, yer almış e, ya da Yunan yugarlığı için felsefe nasıl yer almış e, şimdi bir kere şunu biliyoruz ki e, arada yine söyleyeyim eee Esioğlusun örnek verdim. Çiftçi sınıf geliştikçe adalet kavramı değişmiş. Demiş ki çiftçiler emek sarf ediyor, onların lehine haklar vermemiz lazım. Haksızlık yapılmasın demiş şiirlerinde, nazımlarında, nazımında bunları okuyoruz. Yani gündelik hayatta ilgili bir kavram adalet. Dolayısıyla adalet öyle felsefe filan tartışırken evet bir kere bir kavram ortaya çıktıktan sonra kendi kavramsal gelişmesi olur filozoflar kendi arasında tartışır öyle değil böyle vesaire diyor ama sonunda gündelik hayatla ilgili bir kere Hesiodos bize diyor ki adalet gündelik hayatla ilgili bir toplumun huzuruyla somut yaşantısıyla ilgili diyor. Nitekim bu e, tespit e, daha sonra e, Aristoteles e ve Platon'da sistemleşecek ama tüm filozofların tartışmalarında hep ön planda duran bir konudur. Bir e, Şimdi e, e, Yunan felsefe okullarını anlarken o filozofların hangi dönemde yaşadığı, hangis, o anda toplumun hangi sorunlarla boğuştuğunu bilmezsek o kavramları anlamlandıramayız. Ama evet. anlamlandırdığımızda bile esas amacım şu, anlamlandırdığımızda bile bugüne sundukları, bugün bizim düşünce dünyamız... ...acaba o sınırları aşmış mı hala? Yani 2500 yıl önce tartışılan sınırları aşmış mıyız? Ee, biraz da ona dikkat çekmek. Ee, şimdi site yaşantısına döndüğümüzde... ...demin söyledim, gelişen... E, ...zeytin ve şarap kültürüyle... ...madencilikle gelişen... E, ...bir anda işte yağmacılık... E, ...eski döneminde olan bir şeyden bahsediyoruz... ...Atena'dan bahsediyoruz. E, Atina'nın pırıltılı dönemi... ...Perikles dönemi... ...Perikles dönemi... E, hani ...bir cümleyle özetlersek... İçeride demokrasiyi temsil eden, dışarıda da yağmacılığı temsil eden savaşlarla vesaireyle süren bir dönem. Hatta Pirikles öyle büyük yağmacı ki kurduğu Delphi şey, şey birliğiyle, e, e, e, antik Yunan siteleri birliğiyle, o sitelerin e, Perslere karşı savaş vesaire girkisiyle e, kurmuştur. E, onun hazinesini Atina'ya taşımış. Ve Atina'da gördüğümüz bugün e, e, şeyde gördüğümüz, Akropolis'te gördüğümüz tüm tapınakların e, yüksek maliyetini o başka adaların savaş için yedek akçı olarak getirdikleri akçelerden karşılamış. Yani evet Perikles dönemi incelenmeli. Önemli politik e, bir dönem. Peki filozofların hangileri orada yaşamış? Hangi dönemde Perikles döneminde? Şimdi bakıyoruz. E, sofistlerin dönemi... Peliktesin yükselme dönemine, zenginleşme, müreffeh dönemine denk geliyor. Sofistlere biraz sonra değineceğim. E, o anlamda e, o müreffeh, o gelişme bize e, yani Atina'ya e, e, felsefi düşünme imkanları vermiş. Çok mükemmel bir toplumda yaşıyorlar. Bütün vatandaşlar. E, e, o kendi sitelerini ideal bir site olarak e, düşünüyorlar. E, e, bunu biz... ...işte sofistlerde... Bu yani ekonomik olarak... ...refah olan bir toplumda... ...felsefe daha çok mu başlamış? Valla öyle bir tespit yaparsak... ...ne kadar doğru olur bilmiyorum ama... ...en azından... ...mesela sofistlerin... E, ...ölçüsü... E, e, ...yani her şeyin ölçüsü... ...insandır derler... ...geçmiş bütün filo, felsefeyi... ...bir kalemde kenara koyarlar... E, ...şimdi Perikles dönemine bakıyoruz... ...sofistlerin yaşadığı dönemde... Perikles her şeyi Atina için yapıyor. Atina yurttaşları için yapıyor. Şimdi böyle bir dönemde... ...böyle bir düşüncenin gelişmesinin tabii ki... E, ba ...maddi bağlantısı var. Onu göstermek... ...söylemek istiyorum. Yani... ...oturup sofistler bir günde her şeyin ölçüsü... ...insanları bulmamışlar. Müreffeh bir dönemde... ...zenginleşen... ...işte şölenlerde insan ifaliyetler yapan... ...Yunan vatandaşları... E, ...onlara bu konuyu düşündürtmüş... ...ya da tarihin derinliklerinden... ...o eşitlikçe daha insan düşünceleri... ...bulup çıkartmışlar ve bir... ...okul haline... Aslında e, sonra bu renesans ve aydınlanma çağı... ...gibi birazcık da böyle... Antik böyle. aydınlanma denir zaten sofistler evet. çağına... ...ona biraz sonra <gülüyor> değineceğim... E, ...vakit kalırsa... Ama mesela e, şimdi hemen arkasından Sokrat ne zaman yaşamış dersek. Perikles'in son 20-30 e, yılında yaşıyor Sokrat. E, Sokrat'ın e, Perikles öldükten sonra e, M.Ö. 429'su ziyan oluyorsam e, öldürüleceği 399'a kadar geçen süre e, karışıklıklar dönemi. Dolayısıyla Sokrat'ın adalet anlayışında yaşadığı toplumun izlerini görmek mümkün. Ya da ee, ...Sokrat sonrası Platon'a baktığımızda... E, ...Platon aristokratik bir aileden geliyor... E, e, ...dayısı... E, 30'lar yönetiminde... E, ...Tiran, 30 Tiran'dan birisi... E, ...şimdi... E, ...buna rağmen... ...Politikaya soyunmuyor... ...ama o dönemi görüyor... ...1500 Atina yurttaşı öldürülüyor... 30'lar dayısının başta hem de... ...asli yönetici olduğu bir şeyde... E, e, ...tabii şimdi Platon... ideal site falan gibi kavramları... ...öncesi de var, düşünmesini sağlayan belki önce o kaynaklar da var ama... ...o e, e, Perikles dönemi aydınlığının sönmeye başladığı dönemde ortaya çıkıyor. E, arkadan devam edelim. E, Pelopones savaşları yani Sparta, Atina savaşları büyük bir yıkıma sebep oluyor toplumsal yıkıma. Çöken toplumda Platon ve Ariston'un kurduğu felsefe sistemine inanç da ortadan kalkıyor. Yani bırakın bu... E, Hani bizde de olur ya bırakın bu felsefe yapmayı moduna düşüyor felsefe. İşte kinikler çıkıyor ya da e, bizim helenistik dönem dediğimiz yani denilen e, okullar çıkıyor ki bunlar eşitlikçi insan merkezli düşünceler. E, dolayısıyla maddi yapının dışında saf felsefi bir kavram yok. O felsefi kavramın gelişmesine biz bakabiliriz. E, onu izleyebiliriz. E, i̇şte felsefesler. ...filozoflar arasındaki tartışmalarla... ...o derinleştirir bizi... Ee, ...ama e, adalet kavramı... ...her şeyden önce o toplum içindeki... E, ...maddi yapıyla ilgili... ...dilersen burada... ...hem bir e, ara verelim... ...hem de... E, ...bir... Evet. Ee, ...ne çalacağız? Ee, Teodakistan... Olarak... ...ama bu sefer adaletle ilgili bir şey... Evet. E, ...adalet güneşi... ...parçanın adı... 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı Haluk İnanıcı arkadaşımızla beraber devam ediyoruz ee, Haluk'un seçtiği Teodorakis'ten Adalet Güneşi'nin tamamını e, e, dinleyemedik e, başka bir programda Güneş'in tam doğduğu anda programı kaldığı yerden devam ederiz belki evet e, Haluk'cığım Şimdi, e, kısaca şu felsefe okulları adaletle ilgili ne demişler ya da Yunan e, düşünce dünyası, bu terimi e, ya da kavramı e, aslında bu konuda da bir şey söyleyeyim. E, felsefe e, alt üzerden e, öğrendiğimize göre felsefe kavramlar üzerinde değil, kategoriler üzerinde düşünülmüş. E, yani sadece soru sorar ve soruya cevap ararmış. Yani bilimsel kavramlar gibi bir kavram üretmiyor ama adalette kavram adını kullanıyorum çünkü demin söylediğim gibi salt felsefi bir terim değil. Evet, felsefe gibi sorularda. Soru amorf bir kavram değil diyorsun. Değil tabii ki. E, amorf hale biz getiriyoruz. <gülüyor> Şimdi e, felsefe e, hayatla ilgili soru sorma demek aslında. Bu anlamda hepimiz felsefe yapıyoruz. Yani filozof olmaya gerek yok felsefe yapmak için. Filozoflar felsefe tarihini anlatıyor bize. Ee, şimdi e, yeni bir felsefe ekolü kurmak falan da e, artık çok mümkün gözükmüyor. Çünkü bu konuda işte Hegel'le idealist felsefe e, zirvesine oturmuş durumda. E, diyelim ki e, anti felsefe olarak işte Marx da söyleyeceklerini söylemiş durumda ya izin verirsen orada bir şey söylüyorum biliyorsunuz izleyicilerimiz de bilir Marx da hukuk fakültesine isteyerek girmiş babası da hukukçu ve fakültenin ilk yarısında babasına bir mektup yazıyor o zaman Hegel'in felsefesine çok inanmış vaziyette e, mektubun tarihi de unutmuyorum. Çünkü 10 Kasım 1938 Mustafa Kemal'in ölümü bu e, 11 Kasım 1838'de diyor ki tabi hukuk, doğal hukuk İdeal hukuk böyle bir şey yok. Bu işi ancak felsefe çözer diyor o, o zaman. Yani o genç kadar, dönemi. Evet öyle. Ama aslında sonra tabii yıl sonundaki yazılarında da artık Hegel'in aslında komik bir felsefeci olduğunu da söylüyor. Peki bu, bu bilgi nereden? Ee, orada e, atlamayalım. Onur Karahanoğulları'nın e, Marksizm ve Hukuk kitabında e, bunu böyle bir paragraf olarak aktarmış bize. Evet Marx'a vaktimiz kalırsa değiniriz. Adaletle ilgili tabii Hayır, ki meseleyi. Felsefe <gülüyor> meselesiyle ilgili de yani hukuk ve felsefe ve dolayısıyla adaletle ilgili düşünürken de çok yani dünyayı insan ve insan, insan Hı. ve toplum, toplumlar arası ilişkiler açısından en çok düşünmüş olan Marx'ın Hukuk fakültesindeki bu değerlendirmesini de böyle felsefeyi konuşurken, hukuk ve felsefeyi e, ilave konuşurken... ilave bir şey daha söyleyelim o zaman. Evet. E, hukukçu Marx e, bize e, e, işte filozoflar bugüne kadar dünyayı düşünmekle eğitindiler. Aslında dünyayı değiştirmektir diyen Marx gidip doktora tezini epikür felsefesi üstüne yapmış. Şimdi tabii... Yani doktora gibi ciddi bir çalışmaya gidip felsefe okunu yapması felsefeyi küçümsediğinden değil. Üstelik Aristoteles'e dair, iyi der. Hegel insanlığın büyük hocaları der e, e, Aristoteles ve Platon için e, küçümsediğinden değil. Felsefeyle hayatı dönüştürme imkanı olmadığından söyler. Bunu. Belki evet. de belki de o zamanki felsefeyle ilgili bir takım ciddi eksiklikler gördüğünden çünkü sanıyorum yine ben e, yanlış söylemeyeyim Feuerbach'ın işte e, Hristiyanlığın Özü kitabı e, ve arkasından da klasik Alman felsefesinin sonu kitabından sonra diyor ki işte sorun çözecek bu. Yani Feuerbach'ın o iki kitabını çok önemsiyor. Felsefenin yine sonunda felsefeyle bazı çözümlere varılabileceğini Ama Marx'a filozof diyemeyiz, anti filozoftur. Çünkü asıl olan praksistir, eylemdir, dünyayı değiştirmektir der. ve insanları, action. E, insanlığı e, adil bir dünya yaratın der. O kendine göre söyleyeceklerini e, söyler. Burada e, altını çizmek istediğim nokta. Felsefe soru sorar. Yani biz de şimdi sorular soruyoruz ya da e, e, biraz sonra değineceğim vaktimiz ölçüsünde felsefe okulları hangi soruları sormuş? Peki bugün hangi soruları soruyoruz? Bir değişiklik var mı? Yok mu? Onu e, paralellik kurmak. Arayışımız aynı diyorsunuz. E, yani son söyleyeceğimi söyleyeyim. İlave fazla yeni bir soru sormamışız. <gülüyor> yani 2500 yıl önce e, antik filozoflar ...adaletle ilgili neyi tartışmışlarsa... ...hala aynı şeyleri tartışıyoruz... ...ve üstelik onlardan ödünç aldığımız... ...kavramlarla tartışıyoruz... ...şimdi biraz sonra ona e, değineceğim... E, e, ...peki adaletle ilgili... ...konuşmanın bir anlamı yok mu? Tabii ki var... ...o kavramları derinleştiriyoruz... ...henüz adaletle ilgili yeni bir kavram yaratıldığını... E, e, kendi bilgim ölçüsünde... E, ...hele Aristoteles'in... ...adalet düşüncesine biraz sonra değindiğimiz zaman göreceğiz... E, ilave bir şey e, kim söylemiş aslında merak ediyorum yani şimdi felsefe soru sorar dedik peki e, e, e, adaletle ilgili olan sorulara şöyle bir e, hızlı bir şekilde bir hani e, yukarıdan e, fotoğrafını çeksek nasıl çekeriz anlamında bir şey yapalım çünkü her birisi ayrı her bir okulla ilgili ciltlerce kitaplar var e, Öncelikle adalet e, kavramı e, şeyde e, Yunan sitesinde e, somut e, e, elle tutulabilir hale e, işte hukukçular bilir. Drakon e, döneminde Arkon, Drakon döneminde ve Solon döneminde kavuşur. Ayrı ayrı anlatmayacağım ikisini. İkisinin yaptığı şeyler şunlar. Yani başlıklarla sadece söylüyorum. Mesela adam öldürmek konusunu düşünmüşler. Çünkü eskiden adam öldürme işte kahramanlık hatta e, mitolojik dönemde e, intikam almak toplumsal bir müessese hakarete uğrayan aşağıdan gidip karşısındakini intikam öldürmek hakkı olmaz. Sadece sadece Atina'da ve Eski Yunan'da tabii, değil. diğer bütün. Diğer toplum. tabii ki. E, Kısa ussülü. Bunu böyle olamayacağını ilk düşünen e, Drakon ve Solon adını almamız gerekiyor e, bu insanların bunu düzenlemeye çalışıyor. Eskiden birisi suç işlerse ailesiyle birlikte yok ediliyor, e, sürülüyor vesaire. Cezaların şahsiliği prensibini... E, Solon kanunlarında... Ona diyor. borçluyuz. Drakon ve Solon'a borçluyuz. E, i̇lk e, şey yapan Drakon, sonra Solon da bunu şey yapıyor. E, mesela intikam müessesini yumuşatıyorlar. Gönüllü olarak intikama maruz kalacak kişiye sürgüne gitme hakkı tanıyorlar. Yani ölümden kurtulma hakkı. ...bunlar çok önemli şeyler... ...yani özetle... ...öfke ve keyfiliği önleyici... ...yani... ...iktidarın... ...site yöneticilerinin... ...ya da güçlü ailelerin... ...öfke ve keyfini önleyici önlemler alıyorlar... ...neden yapıyorlar bunu... ...demin söyledim, orta sınıf güçleniyor... ...demos huzursuz, bir yandan güçlü... ...maddi olarak zengin... ...ama bir taraftan... Olimpos'un tanrılarından güç alan aristokratlar... Her şeyi yönetiyorlar. Ee, mesela hemen e, Ayropagus bugün şeyde vardır. Atina'da Akropolis'in yanında. E, orası yönetir. E, aristokratların mahkemesidir. E, e, o mahkemenin yetkileri Eclesi Halk Meclisi'ne devredilir e, Drakon Solon zamanında. Yani toplumsal uzlaşma e, arayışı Ortaya çıkar Yani adalet toplumsal uzlaşmayla ilgili bir kavram olarak beliriyor karşımızda. Kamu görevlerini mesela sadece aristokratlara vermiyorlar. E, artık e, e, liyakatla hak eden kavramı yavaş yavaş girmeye başlıyor. E, e, aristokrasi e, Aristokratik hak yerine servet ölçüsü geliyor e, yeni zenginleşen sınıflar anlamında. Dolayısıyla sınıfa dayalı bir uzlaşma. E, öneriyorlar. Ne zaman? 2500 yıl önce. Adalet böyle tecelli ediyor. E, e, o dönemde yine yaşayan mesela Thales'i e, işte Solon'la birlikte yedi bilgeler içinde de alınır, e, biliyorsun. E, Thales e, ölçülü ol kendini bil, aşırılıktan kaçın, ılımlı ol gibi temel adalet terimlerini ilk kullanan e, düşünür. Ve ...bütün Atina... E, ...felsefe okullarını... E, ...etkileyecektir bu. Yani... ...hepsi bir şekilde kendine göre... ...Tales'ten Thales, e, alınan... ...bu kavramları geliştirecekler... ...zenginleştireceklerdir. Bugün de Yani Sadece matematikçi değil toplumsal ilişkilerde de... ...ölçüleri, terazileri koymuş. Aynen, aynen. Hem bir mühendis... ...hem de toplumdaki... E, ...uzlaşmayı nasıl sağlarızı düşünmüş. E, şimdi... E, bu e, felsefe okullarından e, işte önceki biraz daha bilgiye filozof şey döneminde bilgelik döneminde e, millet okuluyla birlikte yani işte yine Thales Anaximander, Osanaximander gibi e, bizim milletli filozoflarla ilk defa mitolojik dönemin tanrısal kavramları felsefe dilinden ifade edilmeye başlanıyor. Bu, bunun için işte ilk felsefe e, buralarda, bu topraklarda yetişmiştir diyoruz. İşte yavaş yavaş sorular soruyorlar. Ee, özellikle madde yani evrenin, e, kozmosun neden oluştuğuna kafayı yoruyorlar. Madde ve e, bakıyorlar gökyüzünde cisimler hareket ediyor. Madde ve hareket üzerinde düşünmeye başlıyorlar. İlk defa peki bu madde e, bu gördüğümüz şey neden oluşmuştur diyorlar. İşte mesela e, Anaksimandros ilk defa aperyon tabirini kullanıyor yani maddenin en küçük yapı taşı maddesi anlamında ama bu madde hem canlı hem cansız için kullanılıyor yani kızgınlığımız da aperyonlardan oluşuyor ee, o henüz canlı cansız ayrımı yok oluyor her şey ama ilk defa maddenin en küçük yapı taşı düşünülmeye başlanıyor. Şimdi bir kere bir şeyi düşündüğünüz zaman artık o kavramın tutamıyorsunuz. Kendine göre bir gelişim tarihi oluyor ve o gelişim tarihi toplumun gelişiminde bir yerlere tekabül ettikçe gelişiyor filan. Sonra atomu ve atomu. E, ondan sonra Demokritos'un yani mesela şimdi oku, okuyorum okudukça ya bu nasıl bir adam diyorum. Yani Demokritos maddenin en küçük yapı taşını, atom kelimesini hala onun adıyla, onun bulduğu kelimeyle konuşuyoruz. ...atom hareketini inceliyor... ...yani görmediği... ...bir dünyayı... E, ...onun yapı taşlarını düşünüyor... ...zihinle... ...ve oradaki hareketi, hareketleri aşağı yukarı... Vesaire ...mutlaka bunu, o en küçük maddenin içinde bile bir hareket var... ...o zaman toplumun her... Evet, ...ilişkisinde de bir hareket... ...hareketi tabi dolayısıyla... ...işte mesela Heraklitos... E, ...işte her şey akar derken... ...hareketi bize anlatıyor... ...yani dolayısıyla ilk filozoflar... ...Sokrates öncesi filozoflar... ...madde ve hareket üzerinde... ...düşünüyorlar, tartışıyorlar. Ee, ve... E, ...tabi madde ve hareket... ...bugün artık felsefenin konusu değil... E, ...bilimin konusu. Buradan da bilim-felsefe ilişkisi... Ben, ...bir iki yer, şey söyleyelim. Diğer materyalizmde halen bu konuşuluyor... ...olun mu? E, ben artık onlara... Yani ...biraz şekli, e, şematik... ...açıklamalar... E, ...yani... ...onu şey yapan... E, ...arkadaşlara yani hala diyalektik... ...materializmle ilgili düşünen arkadaşlara... ...dialektik materializm yanlıştır... ...yoktur ve anlamında söylemiyorum... ...o da belli bir aşamada belli bir görev... ...yerine getirdi belki... ...işte üzerinde son iki kitabı çıktı can yayınlarından... ...mesela okuyabilir arkadaşlar... ...felsefenin ne olduğunu öğrenmek e, istiyorsa... ...mesela filozof olmayanlar için... ...felsefe e, kitabı yazdı... E, ...yayınlandı, bunlar büyük... E, ...nimet şu anda düşünmemizi... E, ...geliştiren... ...şimdi... Ee, şeyde e... ben araya giriyorum senin insicamını bozuyorum ve adalet şeyini kavramıyla olan şeyleri boz bari. bozuyorum yani böyle boz şeyde. ben de toparlamaya çalışayım <gülüyor> zafiyetim varsa ortaya çıksın <gülüyor> şimdi e... bu okullardan e... işte her üstünde öz olarak durmak gerekiyor çünkü ilk defa e... çatışma kavramını e... belki de şeyi... çelişme Çatışmadan Çatışma diye ibare şey. ediyor e, kendisi. Çatışmayı e, ve çatışan tarafların, zıtların beraber yaşama zorunluluğunu bize anlatıyor. Zıtların o, birliği. Evet. Şimdi bu dehşet bir şey. Yani bunu düşünebilmek ve düşünmek bugün de bu düşünceyi aşmış durumda değiliz. Yani bugün de adalet ve adaletsizliği birlikte düşünüyoruz. Yani Heraktoz gibi düşünüyoruz aslında. Diyor ki bunların ikisi beraber yaşamak zorunda. Peki ne olacak? Bu zıtlar orta yolu bulacak, uzlaşacak diyor Heraklitos. Bunu 2500 yıl önce söylüyor. Bak bu da diyalektik materyalizmi. <gülüyor> Şimdi e, bu e, Tabi Heraklitos'u e, materyalist bir filozof değil. Akılda yanlış kalmasın. Hayır Her o demedim. Ama ben. diyalektik yöntemi. Zıtların birliği, kuralı. Bunu söyleyen. Yani adaletle adaletsizliği birlikte incelemeliyiz demiş. Aslında Platon'daki... E, Platon'da da adalet ve adaletsizlik beraber değerlendirilir. Biraz e, az vurgu olsa da... Ama Aristoteles zaten adalet ve adaletsizlik inşa eder. Yani sistemini... Vaktimiz kalırsa değineceğim. Yani Heraklit e, Heraklitos kendisinden sonraki bütün süreci belirlemiş aslında. Yani ciddi bir şekilde belirlemiş. Kendisi bir Arkon ailesinden geliyor. Yani kendisine Arkonluk sırası geldiğinde Aristokrat bir adam. Dolayısıyla dünyaya kardeşine bırakıyor Arkon olmayı. Dünyaya bir egemen sınıf üyesi olarak bakıyor. Ama Demos'un büyüdüğünü gördükçe bir uzlaşma gerektiğini... ...böyle tek taraflı, tanrılardan kaynaklanan... ...kendisinin de tanrısal düşüncesi vardır ama... ...o işte Olimpos tanrıları gibi değil... ...onun tanrısı Logos. Ee, şimdi... E, ...o adaletin... ...bu zıtların birliğiyle, orta yolu bularak... sağlanacağını düşünür. Bir aristokrattır. Ee, dini... E, e, ...şeyiyle... ...teleolojik bakış açısıyla da... ...idealizmi de temsil eder bir anlamda. Ama çok önemli bir filozof... ...vaktimiz... E, Ay gittikçe azaldığı için ...değerlerine girmeyeceğim. Aslında Pisagora değinmemiz gerekiyor. Samoslu Pisagora, Samos gibi küçük bir ada iki tane filozof çıkarmış. Birisi Pisagor, birisi Epikür. Yani bu... Aristoteles'e değineceğiz mi? <gülüyor> o, o da o da aslında yani ailesi çok soylu... bir aile değil mi? Yani annesi. Yok Ali, Aristo, şöyle Aristoteles bir kere Atinalı değil. Atinalı. Atina değil, yurttaşı ama... olmadan. Ee, ...orada yaşıyor. Annesi babası ama Babası yani doktor, evet. e, babası Kraliyet Makedonya Kraliyet ailesinin doktoru... ...hatta kendisi de doktor lojasına e, üye. Yani bilimle ilgisi falan... O, annesi, onda... annesi müzisyen miydi yoksa yargıç mıydı? Onu bilmiyorum muydu? annesi ama babası... E, ...hatta Aristoteles, Lonca, doktorlu, doktorlar loncasına kayıtlı bir adam. Mesela Aristoteles'in o konuda bir araştırma yapmadım ama... E, ...bilim sistemini de ilk kuran adam... ...yani bilimsel... E, sınıfları, ...sınıfları... ilk ...hala onun sınıflarını kullanıyor... ...bilim adamları... E, ...bu e, babasının mesleği... ...doktorlar loncası üyesi olmasıyla... ...bilgisi var mıdır kendisinin de onu bilmiyorum... ...ama sofistlere öz olarak... ...değinmemiz gerekiyor... E, ...sofistler ilk defa diyorlar ki... kendisine önceki ilk filozoflara... E, ...arkadaşlar bırakın bu madde hareket... ...filan falan işte bunları... ...yani asıl olan insan... Bize insanla ilgili konuşun diyor. Her şeyin ölçüsü insan. Öyle mutlak düşünce falan yok öyle tanrısal düşünce. İşte sen aristokratsın. Senin kendi düşüncen öyle erdemmiş yok. Babadan kalma erdemliyecek işte malikan Soyluk. falan bunlar yoktur hayatta. İnsan denen varlık vardır. İnsanlar düşünür düşünceler insanlara göre değişir. Görelidir. İnsanların sanıları vardır. Peki hakikat nedir? Hakikati bulamazsınız hiçbir zaman. Ama sanıların ortak noktasıyla bir uzlaşma e, sağlanırsa o toplumsal adalet olur demişler. Yani şimdi birdenbire işte mitolojide gökyüzünde temizli dikeydi falan. Dike gene kullanılır. Dike artık hak anlamında yavaş yavaş e, bugün bile kullanılıyor. E, e, hak anlamında e, yavaş yavaş ee, e, adalet görüşünün e, uzlaşma dediğimiz zaman bir sonraki dönemde oraya e, vaktimiz kalmayacak öyle görüyorum toplumsal sözleşme döneminde yani daha doğrusu e, helenistik dönemde toplumsal sözleşme kuramını geliştirenler insanlar bir araya gelirler işte e, e, uzlaşırlar e, sözleşme yaparlar aslında ...dediğimiz ön şeyi... ...ilk sofistlerdedir. Biz toplumsal... Yani John Locke'dan ve Rousseau'dan önce... ...şimdi bir onunla bağ... ...yani onların düşünce dünyasını açtık mı... Der, ...diye hani... ...biraz da amacım oydu sohbet ederken... E ...biz bugün hala... ...toplumsal sözleşme... ...kavramını kullanıyoruz ister kabul ederek ister reddederek. Mesela Habermas müzakereci demokrasi diyor. Masa etrafında oturup uzlaşmadan bahsediyor. E, toplumsal sözleşmeyi reddeden e, insanlara iyi de ne yapacağız dediğinizde yani tamam sözleşme yok. E, yani belki o zamanki düşünürlerin tartıştığı anlamda bir toplumsal sözleşme yani altın çağda bir toplumsal durum vardı. Onu yakalayacağız. Onun benzerini inşa edeceğiz yerine. E, ...açıkladığımız zaman bir araya geleceğiz bir masada. Yani adaleti nasıl tesis edeceğiz? Aslında sofistlerin söylediği yerdeyiz. Masada toplanacağız. Öyle sen mutlaka hakikati temsil ediyorsun. Ben mutlaka hakikat temsil Böyle bir şey yok. 2500 yıl önce bunu söylemişler, tartışmışlar. Perikles döneminde. Yani dolayısıyla bugünkü adalet... ...öyle insanların, grupların... ...kendinden menkul adalet anlayışıyla değil bir uzlaşmaya dayalı adalet anlayışı. Ve de adalet talepleriyle değil. Evet. Yani sadece kendi adaleti değil. değil. İstersen burada tam onu söyleyeyim. Mesela demin dediniz ki bu adalet ve hukukla ilgili bu sadece şey değildir. Yani hukuk kuralları değildir. Aynı zamanda siyasidir. Aynı zamanda ideolojiktir. Ve ben de dedim ki insani dedim. Ben şimdi mesela adaletle ilgili kavramı somutlaştırırken bütün bu felsefelerin dışında kendi düşüncem şöyle bir şey ki insani bir düşünce bu ee, adalet kavramını somutlaştıran en önemli ölçeklerden biri bana şöyle geliyor böyledir demiyorum ama benim için kendi için kendim için istemediğim hiçbir şey başkaları için de istememeliyim kendim için hak gördüğüm şeyleri başkalarının da hakkı olabileceğini kabul etmendir. Şimdi bireysel evet. adalet bu söylediğim. Bireysel adalette anlaşabiliriz. Ama esas e, madem açtın e, e, yani oradan devam edeyim. Hatta son şeyi söyleyeyim. E, ki vakit kalırsa diğerlerine değineyim. Şimdi adalet siyasi bir kavram dedim. Bunu ilk kullanan adam Aristoteles. Politik hayvan demiş. politik politikon demiş. Yani e, şimdi e, politik insan demek yani bizim özelliğimizi politika olduğunu söyleyen politik hayvan da ya politika evet politik e, olduğunu söyleyen e, ve aynı zamanda adaleti eylem içinde tanımlayan bir insan Aristoteles praksis kelimesi ilkokullanmış teorisini Marx kurmuş şimdi bu arada 2500 yıllık bir süreç var ama ilk defa politik yani ...Atina yurttaşı bir vatandaş olarak politik talepte bulunur, mecliste gider, vatandaşlık görevidir. Ee, orada bütün vatandaşlar tartışır e, ve site için en doğruyu, en duygunu e, e, yapar demiş. Peki e, Marx ne demiş? Şimdi toplumsal adalet sorununda, bireysel adalette sorunu çözebiliriz. Kendinize stoacı bir felsefe, epikürcü bir felsefe benimsersiniz, öyle yaşarsınız... ...sade bir hayat kurarsınız... E, ...ama toplumsal adalette... E, ...zurna'nın işte şey dediği yer... Zaten ...orası, evet... ...orası, e, onu da... E, ...aslında... E, ...ereksel bir amaç... ...yani bir amaç... E, sizin söylemek gerekirse... ...biz şu anda bir işte... ...sınıflı toplum döneminde yaşıyoruz... ...yani tarih... E, ...bu sınıflı toplumda işte eşitler var... ...daha fazla eşitler var... Dolayısıyla zor. Eşitler içinde en birinci eşitler var. Başkaları var. <gülüyor> ee, e, e, bir sistem var. Bir sömürü sistemi var. İşte Atina'da köleler varmış. Onun yerine ücretliler var şu anda. Kendi hayatını değiştirme gücü olmayan, imkanı olmayan... ...sabit bir ücretle... E, ...gayri insani... ...yani hayatın büyük kısmını gayri insani biçimde geçiren... ...ücretli kesim var. Aslında düşündüğünüzde bugünkü sistemin... ...adaletsizliği... E, eee adaletsizliğini de görebiliyoruz. E bunun işte nasıl değişeceğini vesairesini toplumsal adalet anlamında siyasi görüşler çarpışıyor diyelim. Evet Aristoteles'e şey yapamadık yani ayrıntılı Platon ve Aristoteles'e girecektik ben, ama ben, bir, bir cümleyle toplayayım ben, size. Ben bence bu bunu bir yani bu Stoacılarla Sofistler arasındaki bağlantıyı da netleştirmek istemek belki bir program daha yapmak zorundayız ama çok önemli mesela Stoacılık şimdi bir kere daha e, pratik aslında değil e, mi? Işte, tabii ki yani Roma imparatorluk dini oluyor 500 yıl boyunca yani şey benimsiyor e, eşitlik temelinde ve e, Stoa Hellenistik felsefenin doğa dedikleri yani e, gereksiz şeylerden kurtulma sade yaşama e, en büyük örneği Marcus Aurelius Stoic imparatoroz. Evet. E, bu konuları aslında diyelim ki bir başka programda yapalım. Yani evet, Aristoteles evet. ve Platon'a değinemedik. Ben, ben, i̇şte ben, bence, bence girizgah yaptık. Demek ki <gülüyor> bu ayrıntıları konuşacağız. Aslında adalet arayışımız, evrensel bir hukuk arayışımız hep devam ediyor. Ama bugün yaşadığımız sıkıntıların çoğu da hakikaten bu adalet arayışında önümüze çıkan engeller... E, hukuk arayışında e, önümüze çıkan engeller. Bireysel adalet yerine toplumsal adalet, hatta evrensel adalet. Yani periklesi bir yerde e, bırakmamız ve aşmamız gerekiyor. Evet, Haluk Yunan'ınca arkadaşımızla adalet ve hukukla ilgili tarihin gerisine gidip bir girizgah yaptık diyelim. Yani konuştuk tamamladık da diyemeyiz. Bir öyle sohbet yaptık 2023'ün başında bir adalet ve hukuk güvenliği arayışı için. Sonra tekrar konuşmak gerekecek. O bakımdan hem Haluk'a şimdi teşekkür ederim hem de radyodaki ederim. E, katkıda bulunan e, emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim ve yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere hoşça kalın diyelim Haluk'tan da. Bir parça daha dinlemeyecek miyiz vaktimiz yok e, mu? vaktimiz kalmadı evet, evet. Evet bir sefer daha. Güzel olur. bir Melike'li evet. şarkısı dinleyecektik. Ee, evet. Onu da başka programda dinleriz. Evet hoşça kalın. Hoşça kalın.